1543 numaralı konu, Hz. Ömer'in dövüldüğü sırada, Sübhanillah diyen kişinin daha hafif dövülmesini emretmesi, evet, Hz. Ömer iki kişinin dövülmesini emretti, dövüldükleri sırada bu iki kişiden birisi, Bismillah, diğeri de, Sübhanillah, sözünü tekrarladı, bunun üzerine Hazreti Ömer onları döven kişiye, azap olun asıca, Allah'ı tesbih eden, Sübhanillah diyen, kişiye hafif vur, çünkü tesbih ancak müminlerin kalbinde yerleşebilir, dedi.